Merhabalar değerli Yeşilçam Arkeolojisi dinleyicileri, ben Deniz Utkulu Eğer. Bugün Yeşilçam Arkeolojisinde canlı yayında bir konum olacak. Mehmet Berk Yaltırık, kendisi telefonda hattımızda, İzmir'de yaşıyor. Tarihçi ve yazar Mehmet Berk Yaltırık'la bugün Gulyabani konusu üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle hoş geldin Mehmet. Evet. Abi, nasılsın? Çok sağ olun, teşekkürler. E, programa e, Süt Kardeşler e, filminin içinde bulunan o e, Gulyabani sahnesinin e, müziğiyle ya da melodileriyle başladık. E, senin de lakabın son Gulyabani. E, evet. ve bu Gulyabani konusuyla ilgili Yeşilçam'da da yer edilmiş Gulyabani konusuyla ilgili de e, sanırım e, konuşabileceğim en yetkin kişilerden bir tanesi de sensin diye düşündüm. <gülüyor> ya yani şey hem fontlar araştırmaları yaptığım için hem de bu lebani hem sevdiğim bir roman ve film karakteri olduğu için evet yani biraz şey kendim de yapılması açıkçası biraz sevindirdi beni. Çünkü <gülüyor> sevdiğim bir karakter. Hani ha. gibi çeken bir karakter olmuştu. Aslında uzun zamandan beri zaten seninle hani böyle bir söyleşi yapmak istiyordum. Yani bizim siteden. Dolayı ama hı. yani canlı yayında böyle birazcık da gündemden de çıkacağımız böyle değişik bir konuya yer vermek istedim. Çok teşekkür ederim kabul ettiğin için özellikle bu İzledim. görüşmeyi de. Ee, şimdi o zaman hani neresinden başlayalım? Çünkü Gulyabani aslında benim jenerasyonum için benden sonraki jenerasyonlar için hani birazcık değişik bir karakter. Daha sonra bir yeni bir tane daha bir korku filmi daha çekildi ama hı hı. çoğumuz e, belki de e, hani romandan değil de Süt Kardeşler'deki Gulyabani'den tanışmışızdır. Evet. Peki senin bu son gulyabani olma hikayen nedir? Benim son gulyabani olma hikayem şöyle. Benim çocukken hani bu korku hikayeleri anlatmaya merak sanma o, Çok eskilere dayanır. Bu filmlerden vesaire gördüm ya da büyüklerimden dinlediğim şeyleri arkadaşlarıma birebir katarak anlatırdım ben o zamandan. İşte benim ilk anlattığım hikayeyi sanıyorum gulyabani filminden olsun. Kardeşlerden eşitlenerek gulyabani karakteriydi. Okulda anlatıyordum arkadaşlarıma. Hala İlkokul arkadaşlarından hatırlayan var bu hikayeleri. Oradan kalma bir lakap. Ben de onu Son var diye bloga çıkarken arkadaş tavsiyesiyle tercih etmiştim. Hani sana bir şey. eskiden bunu anlatıyorum. Sen de bunu bari bloguna lakap olarak istedik, olarak diye arkadaş baskısı olunca o şekilde seçip geldim. Ve bu benimle de müsemme oldu. Yani bazen televizyonda, starda falan şey süt kardeşler çıktığı zaman... Arkadaşlar şey diye yazıyor bazen, ha sen çıktı statyiyi falan diye, neye <gülüyor> yazdıkları oluyor yani, o kadar müzde var baktı çevrende. Peki senin ilk gulyabani ile ilgilenmen nereden başlıyor? Benim gulyabani. Detaylı olarak sinema, yani araştırmacı olur. Kitapta tabii ki de Sir o, o meşhur korkuç karakter, hatta rüyama girmişti ve ondan dolayı zaten o vakit hikayeler uydurmaya başladı. Fakat sonradan sonra gulyabani beni hani. Fondor boyutuyla çekti. Yani bu nasıl bir inanıştır? Anadolu'da hakikaten böyle bir varlık tasavvuru var mı? Yoksa bu sinemaya özgü bir şey mi diye düşündüm. Ee, Gulevani şey, araştırdığı zaman e, onun Anadolu'dan, Azerbaycan'da, işte Arabistan'da Kırgızistan'da çok geniş bölgede olan bir cin olduğunu gördüm. Daha lisans yıllarına denk geliyor bu. Ciddi bir şekilde araştırmam. İşte Guli Beyaban ya da hmm. Aleyvan'ı o baba gibi farklı isimler altında anıldığı gördük. Burada açık değil için bu levari tür bir varlıktır. Bu gece yolculara bulsallık olan bir cin. Hı hı. Ee, kadın güzel kadın kılığında da tasvir ediliyor ve kıllı varlık şeklinde daha ufak boyutlu olarak da tasvir ediliyor ama Hüseyin bir planı romanı ve süt kardeş tasvir etkisiyle dev gibi cis tasvir ediliyor ve anlaşılıyor. Hatta şu var. Hüseyin ben ilk romanının kapağını bulmuştum internette. şey o ilk kapağını, ilk basmının kapağını. Orada da romanda da zaten uzun boylu tahta bacaklı bir, aslında bir sahtekarın e, canlandırdığı bir karakter olduğu için, bir varlık olduğu için e, bu şekilde dev gibi tahsil edilmiş kendisi ve o şekilde o popüler kültür etkisiyle geçerli olmuş. Ara plançları da diye geçen bir çölcülünden çıkmadır bu karakter. Hı hı. Bunun onlara gilan diyorlar İslami literatürde. Yani guller. Agval diye de hitap edebiliyorlar. Ee, mezarlıklarda işte cesetlere musallat olan onları parçalayarak yani bazen de yolculara tek başına oynayan yolculara ısız yerlerde saldıran cin olarak anlatılıyor. Bu belki biliyorsunuzdur abi bizim hikaye ekibi var. Ee, İternette podcast yayınlar yapıyorlar. Hı hı. Galip Dursun e, Anadolu Korku Yüküyor yazarlarından. Işın belitedik ya bu bir bölümde bu de uzun uzun uh, anlatmışlar meraklısı oraya da bakabilir. Gulevari... Bir daha tekrar edebilir misin şeyi adresi dinlenebilecek şeyi. Gerisi hikaye gerisi hikaye gulevari yazdıkları zaman o podcast bölümü çıkar. Hı hı, tamamdır. Gerisi hikaye o da detaylı daha detaylı bilgi içiler bu genel hani radyo için. Hı hı. Anladım. E, peki bu Süt Kardeşler'e nereden geçiyor? E, filmde o yani gulebanı e, kullanması neden sence yapılıyor? Romandan dolayı. Filmde, filmde kullanılması şöyle aslında şey, Süt Kardeşler filmi iki farklı senaryolun birleşiminden oluşuyor. Şöyle ki e, mesela bu e, hani bazı filmlerde... Bu çok tanıdıktır, espri tanıdıktır diye belli tiyatro eserleri, figürleri, esprileri tanıdığı olur ya. Aynısı Süt kardeşlerde ben çok yaşamıştım. Hı -hı. Çünkü şey, Süt Kardeşler e, Seren Su hem gene Süt Kardeşler adıyla bu Galip Harcan'ın bir tiyatro eserleri adıyla aynı o şekilde geçiyor. Bir üç bahriyeli birbiriyle karıştırılması üzere de oluşan geliştirilen bu komedi. Bir de Hüseyin Ahmet Ürpınar'ı görüyoruz, Gulyabani'si. Onun üzerinde ekle ve böyle karma bir senaryo öyle ortaya çıkarılıyor. Dolayısıyla Gulyabali süt kardeşlerle özdeşleştiriliyor. Hatta filmlerde bilinen adı şey, süt kardeşler olduğu halde Gulyabali diye bu CD'lerde, VCD'lerde falan korsan CD'lerde olsun Gulyabali adıyla basılıyor, satılıyor. Sanırım, sanırım 90'lı yıllarda da Gulyabani olarak da afiş basılmış olması gerekiyor. Bu evet, ikinci evet. ya da üçüncü belki yazlık sinemadır için yapılmıştır. Afiş de basılmış. Gulyabani altında evet. küçük yazıyla Süt Kardeşler yazılmış. Öyle bir durum var aslında. <gülüyor> yani o biraz ön plana geçmiş. Hakikaten aslında bir komedi filmi fakat artık öyle bir sanatçılık çıkmış ki orada ee, ve filmi de öyle geçen ve filmi korku hissesine büründüren yani şu film komedi ama... ...en tür Türk filmi karakteri kim diye sorsanız... ...Gulyevari diyor ya herkese. Yani ben de korkardım diye... ...sohbetler dönüyor. Karikatürlerin konu oluyor bu durum. Fakat... ...bakın o da bir komedi filmi. Ya Bu biraz daha de Filmden, film kadar... ...filmin arka planda olan... ...hikayenin de başarısı aslında. Ee, Hüseyin Ahmürtınan'ın bu... yanlış olduğu romantaj şey... ...o gerçi şeyi eleştirir hep bu... halkı batillaşları falan eleştirir hmm. ama... Öyle de bir tasvir edip kullanır ki ben onu biraz gayri resmi korku yazarı olarak tanımlarım. İlk korku yazarı olarak tanımlarım gayri resmi olarak. Hani o, tabii ki de öyle değildir. Fakat öyle ustalıklı e, benzetmeler, betimlemeler kullanır ki gotik unsurları alır, Hı -hı. eserde kullanır. O mezardan kalkar şehit olsun, işte gulemane olsun, ceza e, kuyrukluğun dızaltı bir izin olsun, olsun. Yani fantastik usulları, halk ağzındaki fantastik usulları çok başarıyla yansıttır eserlerinde. Hüseyra Gugurt'unlar. Bu lemari de bunlardan biridir ve eserde hakikaten gelir bir hava vardır. O halkın gülünç işte e, aslında bambaşka türlü anlaşılan ilaçların üzerinde cidden korkulu bir e, panorama görürüz bir etapta. O filme de sirayet etmiş. Komik bir yapı var, komik karakterler var fakat bir yandan da korkunç bir varlık var. İşte köşke musallat olmuş durumda. Dolayısıyla eee kendini kendi de pek çok eserde tekrarlayan pek çok sanat eserine ilham veren pek çok de ilham veren bir karakter olmaya devam edecek gibi uzun yıllar boyunca. Peki o dönem sence dolaylı olarak ya dolay yani dolaylı olarak da etkilediği başka e, figürler var mı sence? Edebiyatta dolaylı ya da filmlerde. Şöyle e, sanat eserlerine tesiri var biliriz. Mesela Gulebani filmden önce radyo şey radyo tiyatrosuna ve tiyatroya uyanlanıyor. İşte 65'te Lale Oraloğlu tiyatrosu uyarlıyor. Hatta Lale Oraloğlu tiyatrosu gene o ekip farklı bir ekipleri de Lale Oraloğlu'nun bulduğu bir ekiple TRT'de bir radyo tiyatrosu uyarlaması da yapıyorlar. Bir daha bir şekilde gene bir radyo tiyatrosu uyarlaması daha var. Onda da şey var. Ekipte savaş başarı var. Hı hı. Savaş başarı da biliyorsundur abi bu Bizim sevibli Franchiselar demi Türk. Evet. Genç Franchiselar diyalogu filmi var ya. Onun orada onu Franchiselar canlandıran oyuncuydu. Tiyatrodumuz Berhut Berhut tiyatrocuyuz. İtalya'da bunların kayıtları var bildiğim kadarıyla dinlenebiliyor, izi dinlenebiliyor, bakılabiliyor. Gürümüzde varsa profesyonel ama çok tiyatro topluluklarında Gulevardi orada da biliyorum. Ama Gulevardi'yle iki, iki e, telsile dikkat çekmek istiyorum. Popüler kültürde belki yer almış, belki yer almamış iki e, müzik eserinde. Doğrudan da bir atıf var evet. Bir de e, replikasın, meşhur replikasın Aralık 2'de çıkan köle bir albümünün 7. şarkısı Gül Yabani bir evet. adıyla çıkıyor ve onunla tasvir ediliyor o karakter açılıyor isimden belli. Bir de Aile Aile Nafso ve Tarsas'ın e, 2005 çıkışı bir albüm var Gül diye. Evet. O da şarkının çıkış şarkısı ve çok korkunç bir bir klibi de var doğru. Orada da şeyin, bu 1976 işte Ertema Yılmaz'ın da çektiği meşhur Guleb şey, Kardeşler filminin e, e, açıkça görüyoruz. Bir diğer uyarlama da işte bizim meşhur 2014'teki Guleb Fakat o da biraz daha farklı bir tavsiye söz konusundu. Orçun Belli'nin e, yönetmenliğine hazırlanmış bir filmdi o. Korku komedi türündeydi o da. Şimdi dilersen e, replikasın Gulyabani şarkısını dinleyelim ben e, albümden değil ondan daha önce ilk dinlediğim e, albümden bir toplama vardı Aksi İstikamet diye hı hı. oradaki hı. E, versiyonu seçtim e, o, dinlemek için iyi. ben ilk orada dinlemiştim zaten bu şarkıyı, replikası sanırım ilk o zaman or oradan dinlemiştim e, onu seçtim o zaman dinleyelim tekrar biz sohbetimize devam edelim Evet, 94.9 Açık Radyo'da Yeşil Çamarközü programına devam ediyoruz. Değerli konuğum Mehmet Berk Yaltırık'la birlikte Gulyabani konusu üzerine sohbet ediyoruz. Hem sinemamızda ve edebiyatımızda yer etmiş. Bence ilginç bir hikaye. Şimdi Mehmet bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Şimdi biliyorsun... Bu korku filmlerimiz üzerine sohbet ettiğim zaman işte 2000'li yıllara gelmeden önce işte Çığlık filminden bahsedebilirdik. Drakul İstanbul'da bahsederdik ve hepimiz evet. çıkıp işte komedi korku filmimizde e, Süt Kardeşler derdik. hani evet. içinde gulyabane olduğu için. Bir de işte Sevil'i Frankenstein var. Onun dışında bir örneğe fazla da hani Ölüler Konuşmaz gibi filmi diyebiliriz gerilim olarak. Şeytan vardı. Yani. Ha, şeytan vardı tabii de o şeytan vardı. Onun dışında pek yok. fazla örnek yok elimizde. İlginç geliyor çünkü edebiyatımıza baktığımız zaman hani Gulyobani konusu galiba pek Fazla işlenmemiş gibi hani Son çekilen filmi de edebiyatta biraz şey evet Edebiyat biraz şey açıkçası ona biraz ee, Yani o Gerçi şeyle alakalı Bizde hani Korku ürünleriyle yani edebiyatta korku ürünleri 2000'lere doğru 2000'lerin sonrasında hani Biraz patlak veren deş, Deşilen bir hadise olduğu için Gulyobani de tabi bu ilgisizlikten ya da işte ne bileyim o zamanlar fantastik bir eser üretilmeyeceğini düşünülmüyoruz. Öyle bir öy yargı vardı eskiden biliyorsun. Dolayısıyla bu öy yargıda payda alanlarda biri bu çok hani edebi eserlerde aslında işlenebilecek farklı farklı işlere çalışmalara ilham verebilecek bir karakter ya da tip diyeyim ya da varlık sadece işte belli birkaç filmle belli bir kaç figürle kısıtlı kalmıştır. Ya yoksa şey çizgi roman uyarlaması da var Hüseyin Dağlı'nın. Hani bu şekilde belli bir bilgisayar oyunu tarzı bir şey yapılması ya da işte ne bileyim daha farklı bir korku filmi. Bu sefer korku komedi değil doğrudan korku öğelerini içeren bir yapıma ya da işte ne bileyim bir romana ilham vermesi, bu şekilde görünmesi söz konusu olabilirdi. Ama işte dediğim gibi Türk korku edebiyatında olan bu Hani ilk, ilk zamanlardaki ilgisizlikten payını alanlardan biri de tabi dolayısıyla o hani büzeye uyarlanması bile işte demin saydığımız o müzik eserleri falan 2000'lerdir evet. Hüseyin Hüseyra Hüseyra'nın o yüzyıllık romanıyla kalmış bir atılık Gulebadi Peki sence imaj olarak e, işte Süt Kardeşleri ve daha sonra çekilen Güya Havane filminde belli bir şekilde e, gösterilmiş sence o imaja sıkışmış olabilir mi? Çünkü sen biraz önce folklor'dan anlatınca çok daha farklı evet. görseller de ortaya çıkıyor Tabii tabii o da var. Şimdi dediğim gibi o Hüseyin Rahmül etkisiyle e, bir belli bir tipe sıkışma durumu var ama folklor'da daha zengin. İşte bunu bir film çektik diyelim ki ile ilgili. Orada mezarlıklarda ya da ısın yerlerde güzel kadar şekilde tasvir edilebilir ya da doğrudan çık, kıllı bir yaratık şeklinde o folklor'daki gibi daha ufak Hı -hı. şekilde tasvir edilebilir. Fakat popüler kültürde artık Gulebari devre hani uzun boylu olarak e, karşılığına için yani o şekilde değerleştiği için muhtemelen yapılacak bu türde bir atılım da yine ondan farklı olmayacaktır. Hatta ben şeyi biliyorum yani e, söyle, söyleyebilirim buradan. Benim bir roman çalışmam var abi biliyorsun bu e, 2007'de yayılacak kısmetse. Hı hı. Orada da bir gulevari karakteri veriyor. Hem gönderme amaçlı hem de hakikaten farklı türde yaparsam okuyucuya ulaşamayacağını düşünerek hı hı. ben de orada mesela gulevari filmdeki gibi tahsil ettim. Ha, yani böyle bir durum da var. Yani popüler kültüre yerleştiği şey çok kırılabilecek bir etkili. Dolayısıyla film uyarlaması da olursa gene yani o uzun boylu, dev yapılı ee, tipe uygun olarak yapılacağını düşünüyorum gene. Çünkü o herkesin herkesin de almış bir tip. Peki şimdi biraz başa dönecek olursak ee, sana sormak. Evet. Şimdi hangi ülkelerde demiştim bu işte gulyabani kültü diyelim ya da... Ee... Hangi ülke? Daha çok işte İslam. Hı -hı. Ee, İslam e, ilacı görüldü ve aynı zamanda da bizim bu bozkır ilancı diye tabir ettiğimiz bu eski Türk inanışlarının ağırlıklı görüldüğü ülkelerde ee, Türkiye, Kırkızistan, Azerbaycan Arabistan'da Hı -hı. zaten ilacı çıkışları fakat işte eski Türkler'de de bu bizde bir tabiat ruhlarına, doğa ilan inanma Hı -hı. işte doğadaki belli belli usulların iyi sahip da onlar da doğa usullarının da ve orada insanlara felaklık yapabileceğine inanma şeklindeki bir kabul söz konusu olduğundan İslamiyet'e geçiştirmekte bu tür danışlar sadece işte cin kılığına bürünerek varlığını uzun süreler sürdürmeye devam ediyor. Uzun süreden sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan bir bu lemani. Hani Arap ıı, folklorundan kuvvetli çıkmanın varlık. Bu şekilde Türk folklorunda da kendine bir yer bularak kendi ıı, figürünü oluşturup anlatılmaya devam ediyor. Peki, orada Akdenin... da çeşitli anlatılarda geçiyor. Hatta bir Azerbaycan Bahri'si var. Onu söyleyeyim. Hı. Onu bir söyle, unutmuştum demin şarkılardan bahsederken. Kork bilem bir şiirden uyarlama. Kork bilem işte e, orada bir Azerbaycan Şahin'i e, toplum taşlaması yapıyor ve taşlama yaparken de çeşitli korku usullerden bahsediyor. Hayaletten korkmuyorum, hortlaktan korkmuyorum işte diyor. Orada cin görüleceğim, can görüleceğim diyor. Gulli Beyabak görüleceğim, korkmıyorum diyor. Hani orada da geçiyor. Top 4'ü hani o, o şekilde kendine yer şu karakter aslında. filmler önce de. Biraz Freddy Krueger'ın e, şeyini hatırlattı bana. böyle <gülüyor> Küçük çocuk, kız çocuklarını söyler ya, şeyi. şeyi. Yani işte bir, iki, Freddy geliyor falan. One, yani, two, Freddy evet. coming for you gibi. <gülüyor> evet, evet. O, o tarz bir şey var. Tekerleman olsun var zaten bundan da. Peki e, Akdeniz'de, Akdeniz taraflarında denk düştüğü bir, bir şey var mı? Ya da birazcık daha işte Kuzey e, Avrupa'da ya da e, hani işte Batı Avrupa'da ya da Balkanlar'da o taraflarda ya denk düştü. Orada daha çok işte şey var. Bu Goblin, Hı -hı. Elf diyebileceğimiz varlıklar var. Fakat Türkiye'de ben çok ilginç şeye rastladım. Hani e, Doğu Anadolu'da, o da işte Azerbaycan'da, o işte Caferi kültürde vesaire. Oraya yakın olması aslında bir de görülmesi normalde Batı'da. Yan, yanılmıyorsam Bandırma taraf, Bandırma ve Bandırma'da aşağı ve e, ailesi Sivas kökenli Sivaslı gel, olduğunu söyleyen bir okuyucularından birisi bana, aile içinde de Gulevari şimdi anlatı olduğunu söylemişti duyduğunu. Büyüklerimizden böyle dinledik, bu şekilde anlatılıyordu falan diye. Ondan böyle, bu şekilde bir derleme yapmıştım, portör derlemesi yapmıştım ondan. Hı hı. Dolayısıyla hani e, Batı'da muhtemelen Vansa gene filmin de vardır ama muhtemelen daha eski dönemlerde halk arasında da anlatılıyordur. Ağızda vardır ki işte Gulyabani Hüseyin Ahmül Pınar'ın eserinde yer bulabilmişlerdir. Halk ağızda vardır. Şeyden de biliyoruz. Evliya Çelebi'de de bir Gulyabani tasviri geçiyor. Hatta kendisi gördüğünü iddia ediyor. Ha, bir Yeniköy mezarlığından geçerken tabii. Şedüb i̇şte diyor, diyor salı çarşamba gelirim uğurumu bulayım diye de çıktım diyor. yeni köy ne oldu Bir korkuş diyor işte eee Gülyabadi diyor örgde peydaldı diyor. Korkudan biz bir yere sığındım diyor. Dua ettim falan da o şekilde diyor. şeyden belasızdan kurtuldum diye anlatıyor. Dolayısıyla hani evliya çelebi folklor özellikleri yazsan bir yazar olduğu için halk da bulunduğunu, hatta batıda da bulunduğunu fakat e, artık onun e, folklordaki şekliyle değil de sinemadaki şekliyle hatırladım. Benim sendeni e, belirtmekte fayda var. Yani o şekilde folktörü yönünü araştırınca biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyor insan. folklordaki biraz daha farklı. Film ve popüler kültürü getirdiği uygun tabii ki de daha farklı evet yani olsun yani yine de ilginç bir hikaye çünkü sonuçta eee evet. hani yıllardan beridir işte korku e, filmlerimize pek bir şey bulunmuyor yani malzeme bulunmuyor denmiştir. Hatta hani şöyle bir tartışma da vardı hani işte evet. zombiler yarılır bu türk filmlerinde falan gibi ya da işte son dönemde işte o cin hikayeleri olsun ama bence kullanılmış başka e, böyle konular da var. Yani ben bunların evet, içinde evet. Gül Yabani'nin de hani bir kült olarak da birazcık daha farklı şekillerde ele alacağını düşünüyordum. E, açıkçası eee birazcık da hani senin de bu görüşmeyi yaparken öğrenmek istediğinde onun daha değişik hani suretlerde dolup olmadığıydı. Birazcık ben Goblin hatırlıyorum açıkça söylemek gerekirse hep böyle. Ya evet Goblinler de bir o şekilde ama güzel kadın gibi tasvir edilenler de var hayvan gibi tasvir edildiği de oluyor. Aslında şu var e, Halil Ası bugün Türk faktöründe araştırma yaparsanız bir sürü varlığa rastlarsınız değişik türde tasvir edilen ve her biri farklı şeyler onları anlatabilecek ama. Ee, i̇şte biraz kolaya kaçmayı sevdiğimizden belki de evet. tek bir tahsülü, tek bir tür üzerinden e, korku sinemasının bazarlılığı, ilerlediği göz genelde. İşte, Çin musallatı ve hep de aynıdır tema. Musallatı da belli farklı türleri var. Mesela bir cinli evleri aynı evde yaşayan insanlara dair demoratlar, anlatılar var anılır orada. İşte efendim cin yüylü var, cin aşkı var vesaire, çok farklı. Bunlar da işleniyor ama çok güzel. Yine belli bir kalıplarda, belli temalarda işleniyor. Yani bu sevgili zenginlik sevgili var sıfırı edebiyatta edebiyatta var ama sınavda sınavda çok etkisi gösteremiyor. Edebiyatta da şöyle etkisi var. Ee, yeni yeni çıkan Türk korku eserleri yarı sıra basılı. internette yerel çabaları konu alan şeylerde de bir artma var. Artış var. Evet son, ee, son yıllarda evet. Burada mesela sen anlatıyorsun yani e, benim evet. gözümde aslında bir film canlını yani işte öyle bir şeydir ki işte güzel bir kadının şeklinde ilk önce karşına çıkar daha sonra farklı bir şey dönüşür falan hani bence evet. gayet sinematograf yani o sadece bizim o çok sevdiğimiz süt kardeşlerdeki gibi olmak zorunda değil çok daha farklı yerlerde gidebilir aslında ama e, işte bir kere bir imaj yerleşti mi ondan e, evet. kurtulmak çok zor oluyor. E, o da biraz bir ürkütücü bir var yani hakikaten bizde bu kadar yer bulabilmesi dedi de bu yani yani insan korku İnsanla bağdaştıramadığı şekillerle, biçimlerle alakalıdır. Hani evet. O da o kadar büyük bir varlığın işte bir ev boyutunda olması, insan işte küçükken belki de bizim eve kadar boyu geliyordu diye hayallere gark etmesi, o sakalı, o müzik içerisinde bahçede, kararlık bahçede yürümesi, bizim kafamızda aklımızda yer ettiği için o hakikaten de başarılı bir korku figürü olarak kalmış. Ve şey, hani eğer o zaman, biz belki de ben şurayı, yani düşünmüşümdür, kesin böyle <gülüyor> olmuştur diyebilirim. Korku filmi olarak çekilseydi kardeşler. Hı hı. Yani bir korku filmi karakterini görseydik Ulemani belki o kadar korkutucu olmazdı. Kasıt olmadan istemeden belki de bu tür bir sonuç ortaya çıkabilir. Yani o sanatçının o kuklayı yapan sanatçının eseriyle bu şekilde bir şey ortaya çıkabilir. Peki, peki sanatçının kuklayı yapan sanatçının ismini biliyor musun? Bak onu hiç aklıma gelmemiştim. Yani, bilmiyorum. Gibi. Çok aradım. Kuklayı hani ne olmuştur akıbetinedir çok aradım ama ona ulaşamadım. Hani kuklaya ulaşamadım. Çok ilginçtir. kukların birçok hani varyasyonları yapılıyor fakat şey hani taklitten öteye giremiyor yani birebir ailesini yapan, replika, replikasını yapan görmedim Hadi bulmadım. Oh. O sanatçının hakikaten kim yapmışsa onun has, ona hasuslalık olarak kalmış yani o. Ve şeyde yapılır biliyorum sadece hani maddesiz o. Kağıt hamurundan yapıyorlar bunu. heykeltıraşlar da kullanır. O yüzden hafif. Yoksa o, kafa ağırlığı da hani başka maddede yapmaya kalksalar hani biraz ağır olacağı için işte sıkıntı olabilir ama kağıt şey hamurundan yapıldığı için biraz daha hafif görece ve bunu iki işte tahta bacakla yürüyen birisi tahta bacakla yürüyen doyucu rahatlıkla taşıyabiliyor. Anladım evet ilginç. ilginç Bu kukla olayını ben de düşünmemiştim. Hani acaba nerededir şu anda? Bizim maalesef hani öyle filmlerden kalan objelerin daha sonra böyle müzelik bir şekilde alması çok zor ya. Hani işte dünyayı kurtaran adamın kostümü kalmış mesela. işte eldivenler belki kalmış ama başka şeyler hani bu kukla kalmamış. Zaten fantastik aslında örnekle çok fazla evet. değil ama. Doğru hiç aklıma gelmemişti kukla. Ee, şimdi bize ayrılan e, sürenin sonuna geldik. <gülüyor> Programımız 25 dakika kadar sürüyor. Ben çok teşekkür ediyorum sana e, zaman ayırdığım için. İnşallah başka konularda da yayılarda da e, görüşmek nasip olur diyeyim. Tabii tabii yani kesinlikle kesinlikle. E, ben yine çok teşekkür ederim. E, 94.9 açık radyodaki Çam Arkeoloji programımızın sonuna geldik. Efendim ben tekrar Mehmet Berk Yaltırağa çok teşekkür ediyorum Gullabani Kurusu'nda bizleri aydınlattığı için. Önümüzdeki hafta yine değişik bir konuda sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi hafta ve daha sonra iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri